şüphesiz İbrahim de onun yolunda olanlardandır çünkü Rabbisine selim bir kalp ile gelmişti. Il Hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz nelere tapıyorsunuz? İftira etmek için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi hakkındaki zanınız nedir? Derken yıldızlara bir bakış baktı da ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine kavmi kendilerine Bulaşır korkusuyla arkalarını dönen kimseler olarak ondan kaçtılar. Sonra o da bir bahane ile gizlice onların ilahlarına varıp dedi ki, önünüze konmuş bu yiyeceklerden yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? derken sağ eliyle kuvvetli bir darbe indirmek üzere gizlice üzerlerine vardı da onları kırdı bunun üzerine kavmi koşarak ona yöneldiler İbrahim dedi ki siz ellerinizle yotmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır. <gülüyor> Onlar ise onun için bir bina yapın da onu ateşe atın dediler. Böylece ona tuzak kurmak istediler. Fakat onları en alçak kimseler kıldı. <gülüyor> Nihayet biz kendisini ateşten kurtardıktan sonra İbrahim dedi ki Gerçekten ben Rabbime gideceğim. O bana doğru yolu gösterecektir. <gülüyor> Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk ihsan eyle. Bunun üzerine biz de onu halim bir oğul olan İsmail ile müjdeledik. İsmail Nihayet çocuğu onunla beraber çalışacak çağa erişince İbrahim, ey oğlum, doğrusu ben uykuda rüyamda görüyorum ki. Gerçekten ben seni boğazlıyorum, kurban ediyorum. Artık bak, bu rüyam hakkında sen ne görürsün, fikrin nedir dedi. Çocuğu İsmail, ey babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. <gülüyor> ''Qadi saddaqta Böylece ikisi de teslim olup İbrahim onu alnının bir tarafı yere gelecek şekilde yanı üzerine yere yatırınca artık ona ''Ey İbrahim!'' ''Hakikaten rüyaya sadakat gösterdin. İşte biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz ki bu gerçekten apaçık bir imtihandır.'' diye seslendik. ''Ve fedeynâhu bidibsin azîm.'' ''Ve oğluna bedel...'' O'na büyük bir kurbanlık fidye verdik. <gülüyor> Hem sonraki ümmetler içinde O'na iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mümin kullarımızdandır. Bir de onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile müjdeledik. Ona da İshak'a da bereket verdik. Her ikisinin nesinden iyilik eden de nefsine apaçık zulmeden de bulunduk. <gülüyor> Celalim hakkı için Musa ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Çünkü kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan Firavun'un işkencesinden kurtardık. Ve onlara yardım ettik de galip gelenler onlar oldular. İkisine de apaçık anlaşılan kitabı Tevrat'ı verdik. O'na <gülüyor> ve da dosdoğru yola hidayet ettik. <gülüyor> Sonraki ümmetler içinde o ikisine de iyi bir nam bıraktık Selamun <gülüyor> aleyhi Musa ve Harun. Musa ve Harun'a selam olsun. Enne kezâlik lezîh muhsinîn biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. <gülüyor> Şüphesiz ikisi de bizim mümin kullarımızdandır. <gülüyor> Muhakkak ki İlyas da elbette peygamberlerdendir. <gülüyor> o vakit kavmine demişti ki siz Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? ve Allah'a ve rabb Yaratanların en güzeli olan sizin de Rabbi'niz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da mi yalvarıyorsunuz. Fakat babu fakat kavmi onu yalanladılar. Artık şüphesiz ki onlar o gün cehennemde hazır bulundurulacak olan kimselerdir. <gülüyor> Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. <gülüyor> Sonraki ümmetler içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selamun <gülüyor> İlyas'a selam olsun. İnna <gülüyor> Doğrusu biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. min <gülüyor> Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Wa <gülüyor> murselin. Şüphesiz ki Lut da. Elbet peygamberlerdendir. <gülüyor> hani, kavmini helak ederken onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. <gülüyor> Ancak geride kalan isyankarlar arasında bulunan bir kocakarı hariç. Sonra o diğerlerini helak ettik. Ey insanlar elbette siz de sabah akşam onların harap olmuş yerlerine uğruyorsunuz hiç akıl erdirmez misiniz? <gülüyor> Muhakkak ki Yunus da elbette peygamberlerdendir. <gülüyor> hani o dolu gemiye binip فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ Nihayet gemidekilerle birlikte Kur'an çekti de kaybedenlerden oldu. <gülüyor> Derken o kendi kendini kınayan bir kimse olduğu halde balık onu yuttu. <gülüyor> Fakat gerçekten o tesbih edenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.